Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterirken açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini, hem de ilham veren yaşam öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Bizler her programı heyecanla bekliyoruz çünkü her programda Yaşamın orta yerinden, kentimizden, şehirlerimizden, mahallemizden, sokağımızdan insanları konuk etmeye çalışıyoruz. O özel insanların, o gizli kalmış yaşam öykülerini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. İlham veren yaşam öykülerini paylaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla da bu programda çok değerli isimler ağırlıyoruz. Ve her programda onları ağırladığımız için çok da mutlu oluyoruz. Bugün yine çok değerli bir isim, çok özel bir isim yaşam öyküsüyle bizlerle birlikte olacak konuğumuz sevgili Sibel Çakır. Sibel Hanım hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ne güzel, böyle ışıl ışıl geldi sesiniz. Ee, inanılmaz güzel bir enerjiyle geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olmayı kabul ettiğiniz. Bugün ben yayınımızda hayat öykünüzü paylaştığınız için çok mutlu ettiniz bizi. Çok sağ olun efendim öncelikle bunun için. Ben teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Çünkü... E... Epeyce merak edenler olduğunu düşünüyorum benim hayat hikayemi. Bunu sık sık soranlar var ama böyle toplu halde cevap verme gibi bir şansım hiç olmamıştı. Bu fırsatı bana verdiniz. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ne mutlu bize o zaman. Peki ilk sorumu o zaman yönelteyim. Daha fazla bekletmeden sizi de dinleyicilerimizi <gülüyor> daha fazla merak ettirmeden. Sibel Çakır'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? Sibel Çakır'ın yaşam öyküsü 1973 senesi 28 Mart günü Diyarbakır'da askeri hastanede dünyaya gelerek başladı. Asker ailesine ait askeri bir aileye mensup bir çocuğun ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Beş kardeşin en sonuncusu. Ben evvel iki kız kardeşim, iki de erkek kardeşim, iki abim, iki ablam. E, var ve son çocuk olarak Diyarbakır'da dünyaya geliyorum. Tabii ki böyle e, çok farklı bir çocuk olarak 6 kilo 660 gram olarak dünyaya gelen bir posunçuk olarak. Dünyaya Maşallah gidiyorum. diyelim. <gülüyor> e, ve bütün böyle oradaki doktorlar kucağına alıp beni böyle hastanenin içerisinde gezdirerek böyle herkese bir şov yaparak, kucağımda gezilerek böyle bir e, ben bunu başardım, ben bunu doğurttum, ben böyle bir çocuk görmedim, böyle bir bebek görmedim diye e, çığlık çığla, efendim hayat hikayenin ilk başlangıcının heyecanını yaşamış oldum. Ben o an bilimde sahip olmasam da bunu bana yaşatmışlar. Ne güzel. Diyarbakır'da askeri hastanede gözlerini hayata birazcık e, emsallerine göre daha büyük bir Cüssede açan Sibel Hanım peki çocukluğunuza dair... Hatırladığınız ilk alınlar Diyarbakır'a ait yine? Diyarbakır'da mı Diyarbakır'da hatırladığınız Diyarbakır'da değil alınları? aslında. Çünkü Diyarbakır'da sık sık tayin dönemine denk geldiği için tabii ki ailemiz evet. asker olduğu için sık sık tayinler olduğundan dolayı. Orada çok fazla bir şey hatırlayamıyorum. Sonrasında işte Eskişehir'e gidiliyor. işte en son Ankara'ya geliyor Ve Ankara'dan sonrasını hatırlıyorum ben. Babamın emeklilik çağlarına yakın Ankara'ya biz tayin oluyoruz. Ve Ankara'da e, Demet Evler 10. Sokakta başlıyor. Çocukluğumun hatırladığım anıları. 10. Sokakta böyle e, mahallenin erkek Fatması olarak yaşıyorum. Erkek çocuklarıyla futbol maçları e, yapıyorum. İşte onları dövüyorum, patat diyorum falan böyle erkek çocuklarını. Hep onlarla kız çocukları benle pek oynamak istemiyor. Çünkü neden? Ben o zamanlardan hayvanlara karşı ayrı özel bir ilim, sevgim var. Ve ben hayvanlara yönlendiğim kız çocukları hep hayvanlardan genelde korktukları için ben oynamak istemiyorlar. Ben de otomatikmen erkek çocuklara da futbol marşları yapıyormuştum. Ve erkek fatma yaşamaya başlıyorum. Sonra okula başlıyorum. İsmail Eves, ilk öğretim okulunda birinci sınıfa başlıyorum. Bir öğrenciliğim olmuyor dönemler. Bir şey diyecektiniz galiba. onu. Tamam, soracaktım ben de. Okula başlıyorsunuz. Öğrencilik hayatınız nasıl diye soracaktım. Ama siz ne güzel anlatıyorsunuz. Ben de keyifle sizi dinlemeye devam ediyorum. Çok teşekkür ee, ederim. Nasıl bir öğrenci olduğunuz, o gözü pek, cesur, ee, Sibel Hanım'ın e, çocuk yaştaki o günlerde okul Hı -hı. hayatı nasıl devam etti, nasıl bir öğrenciydi e, onu dinlemek isteriz sizden. Buyurun. Evet, şimdi ben e, tabii ki böyle... Ee, okul hayatım çok parlaklı değil derken şöyle bir şey var. Ben ailemin son çocuğuyum. Annem çok ileri bir yaşta son hamdeldini ben de geçiriyor ve annemin işte e, bir takım böyle e, biyolojik, fizyolojik problemlerinin başladığı döneme denk geliyor. Annemin bu psikolojik problemlerinden dolayı ben bir de beş tane e, benlere dört tane çocuk var. Onların ekonomik zorluğu, okulları, işte bir takım onların başına gelen hadiseler falan epeyce bir böyle sıkıntılı bir süreç içerisinde olan aile döneminde ben öğrenciliği başlıyorum. Hiçbir anla ilgilenmiyor. Derslerimi takip edilmiyor. İşte e, sadece okula gidip gelen bir çocuk düşünün. Evet. Bu şekilde gidip geliyorum ben okula ve daha fazlasıyla hayvanlara yöneliyorum. Sürekli hayvanlarla yöneliyorum. İşte o zaman tabii Çocuk olduğumuz için evde hayvan beslenmesine de isim yok. Böyle en fazla bir basit bir salça kavanozunun içerisinde bir konserve kavanozunun içerisinde e, alıp büyütüp besleme yutrasınız ve bir japon balığınız ve bir de pistes balığınız var. Bu şekilde hayvanları işte ancak eve sokabildiğiniz o. Sonrasında ben artık böyle hani bu ha, okul hikayelerimin çok parlak olmayacağını benimsemeye başladım. Böyle bu gidiş ve. Artık böyle derslerimin düşüşüne başladı. Arkadaşlarım içerisinde horlanmalarına başladım. E bunu o zamanlar çok umursamıyorsunuz. Çok fazla umursamıyorsunuz. Yani çünkü aileniz umursamıyor o dönem sizi. Arkadaşlarınızın sizi umursamaması çok da umurunuzda olmuyor kiçesi. Adım adım, adım adım, adım adım biraz daha böyle hayvanlara yöneliyorsunuz. işte. Ee, arkadaş çevrenizi küçültüyorsunuz ailenizle diyaloglarınız kopuyor ve problemlerinizi hiç paylaşmaya başlıyorsunuz böyle bir dönem içerisine girmeye başladım bu <gülüyor> yaklaşık gençlik dönemi mi yoksa daha küçük yaşlarda <gülüyor> çocuk yaşlarda gençlik döneminde de oldu bu zaten birazdan devam edeceğim anlatmaya çok ilginç bir vaziyette ben çok erken yaşta evden ayrıldım evet. ee, ilkokulu bitti İlkokul dönemi içerisinde işte bu arada e, benim bir ablam var. E, Ablamın bir tanesi küçük çocukluk yaşlarında e, yanlış aşı yüzünden tercih edildi ve maalesef o rahmetli oldu. Bir ablam ve iki abim olarak dünyaya da devam etmeye başladık. Babam emekli oldu. Bu arada babam e, bir e, dinin tarikatına mensup oldu. Hmm. Dinin tarikatına mensup olduktan sonra... Ee, maalesef tabii o zaman beyin yıkamalarında vesaire bizlere baskılar oluşturmaya başladı. İşte tırnağınızı uzatmayın hoca sürmeyin, kapınızı kapatın, işte e, e, namaz kılın, Kur'an okun diye böyle e, bir takım e, baskılar oluşturmaya başladı. Sonra babamın bittiği camide çok akıllı, çok erdemli bir hoca dedi ki bu doğru bir şey değil. Çocuklara böyle bir baskı yapamazsın. O şekilde ondan sonra babam aydınlandıktan sonra bu baskılarını daha düşürmeye başladı. Fakat bu baskılar yıllarca sürdü. Bu esnada tabii ki babamla olan ilişkilerin tamamen koptu. E, zaten hani böyle annemin artık işte... E, bir takım evrelerden geçmesi işte benle ilgili hiç ilgisizliği artı büyük ablam yazık ki biraz fazla kıskançtı bana karşı onun bir takım hadiseleri falan derken ben tamamen aile bağlarımda kopmaya başladım. Hiç kimseye güvenmiyorum evdekiler hiç kimse bana güvenmiyor ve ben e, okul son sınıfa kadar bu şekilde devam ettim. Sonra peki ortaokuldan sonra Sonra ortaokul bu arada bana hiç harçlık verilmiyor yalnız. Ben işte evden ekmeğin arasına evdeki herhangi bir teğnirini, zeytini bir şey koyup o şekilde geliyorum. Okuldan da kaçamıyorsunuz. Neden? Çünkü okulun, evin bahçesinden, şey, balkonundan baktığınız zaman eşi işte okulun bahçesini görüyorsunuz. Okulla yan yanayız. Evet. Okulumuzun balkonu okulun bahçesinde. Öyle düşünün yani. Sürekli gözüküyorsunuz. Ama başarısız bir öğrencisiniz. Tekliğe katalaya, ortaokul sonuna kadar falan gelmişsiniz. İşte lise çağınız e, başlayacak. Bu arada meslek lisesi sınavları var o dönemlerde. Onlara hazırlanıyorsunuz. Sözüle hazırlanıyoruz. Hiç ders çalışmadım, Hayır çalışmadım. Peki, meslek lisesi sınavına girerken. Peki kazandınız mı meslek lisesini? Kazandım. Çok enteresan bir vaziyette. Ee, Mehmet Uşruzya, Kimya Meslek Lisesini kazandım. Ne sayıda? Nasıl geçti? Nasıl Efendim? Lise hayatı nasıl geçti meslek lisesinde? Lise hayatında. Şimdi tabii bu kazan meslek lisede biraz masraflı lisederdir. Ailemin maddi olanakları zaten hemen hemen hiç yok. Ee, ve e, var olan kaynaklarda işte büyük ablamın evliliği, ondan olan çocuğu, büyük abimin evliliği, onun düzeni, küçük abimin okul hayatı falan onlara harcanıyor. Benden tamamen umutu kesmiş durumlarla. Tam bunun farkındayım. Meslek Lisesi'nde, e, Kimya Meslek Lisesi'nde işte birinci sınıfta e, bir sürü şey isteniyor. Yani Kimi maddeler isteniyor, tüpü isteniyor, o isteniyor, o isteniyor. Bir de çok uzak bir mesafe. Yani aşağı yukarı 15 kilometre gibi bir uzaklıklı olan bir okula gidiyorum yerden. Çok açlık verilmiyor falan. Dedim bu böyle olmayacak. Benim bir şeyler yapıp para kazanmam lazım. Diğerlerden artık böyle gittim promosyon bardakları topladım. Bir gün kantindeki bir tepsi yere düştü ve bütün bardaklar kırıldı okulda. Bir dakika dedim dur bardak alacaklar telaşlar. Ben hemen gittim evdeki promosyon bardakları götürdüm. Kantine sattım. bir para var kazandım. Sonra o paralarla o zamanlar ee, böyle bir yurt dışından gelen bir iç çamaşırı markası vardı. Çok meşhurdu. O hmm. Ondan ben gittim aldım. Öğretmenler odasına girdim. Dayak yemeği güzel olarak. Ya bir çamaşırlarını gittim. Öğretmenler odasında sattım. Son onun parasıyla gittim. İşte materyal malzemeleri aldım. Gizli gizli listedeki öğrencilere, kızlara falan satmaya başladım. Bu şekilde paramı kazanmaya başladım. Ve işte birikimler yapmaya başladım. Sonra bir gün bu para bir müddet sonra öğretmenler benim malzemeleri sattığı bildiğim için malzemelerime e koydular. Beni disipline gönderdiler. Ve ben o okuldan böylelikle ayrıldım. Orayı bıraktım. Sonra ne yaptınız? Yine, evet. Beni e, sonra aldığı ailem kız meslek lisesine yazdı. Kız meslek lisesinde yine en pahalı branş e, seçildi. El sanatlarına yazıldım. Ve malzeme alınmıyor. Hiçbir şey alınmıyor. Yine çalıştırılamıyor. Ben dedim ki en azından çalışayım okul sonrasında. Bu malzemeleri kendim alayım. Su ürtme cihazları satılıyordu o dönemlerde çok meşhurdu. Kapı kapı giderdiniz, anket yapardınız, işte, su ürtme cihazı satardınız Ben Böyle bir yere başvurdum. Akşam saat tane sonra okuldan çıktım. sonra beşten okuldan çıkıyorum. Altıda koşa koşa geliyorum. Su ürtme cihazının servisi kapıdan oluyor. Gidiyoruz işte Ankara'da mahalle mahalle, sokak sokak. Semp semp iziyoruz, kapıları çalıyoruz. E ne cesaret şimdi. Şimdi yapamıyoruz böyle şeyler yapılamıyor şimdi. E, kapıları çalıyoruz. Genç kız annenizde içeri giriyorsunuz. Arıtma cihazını tanıtıyorsunuz. İşte falan filan sattığınızı alıyorsunuz. Bir gün yine böyle evden çıkarken işte böyle 4 yaşlarında falanım yani düşünme e, hazırlandım. Evet. Annemin bir havilantı kremi vardı. Onun haricinde hiçbir şey kullanmazdı. Biraz yüzüm çatlamış böyle de soğuktan ondan sürdüm ve at kuyduğu yaptım saçlarımda. Babam geldi bana ağır bir kelime söyledi işte falancalara benzemişsin filan diye. baba dedi bu kelimeyi bir daha duymayacağım dedi ikinci kez tekrar etti o dönemde büyük abim askerden yeni gelmişti böyle fermuara patlak bir bavul getirmişti içeri gittim okul kitaplarımı okul formamı malzemelerimi hiç unutmuyorum buzlu açtım bir kutu konserve bezelye vardı onu bir ekmek vardı onu koydum yavuluma bir sessiz sezası o evden ayrıldım Gittim. Kaç Nereye? yaşındaydınız? Şu 14 falan. 14 yaşında ailenizden evet. ayrıldınız bir valizin içerisinde. Tavla aramaya başladılar. beni aramaya başladılar. Sen hanım bu arada e, bölüyorum ama çok keyifle dinliyorum ama süremiz de hızla ilerliyor çok az zamanımız kaldı aslında. Dolayısıyla birazcık evet. hızlanarak anlatmanızı rica edeceğim. Ee, Hı -hı. ve keyifle dinlemeye devam ediyoruz. Buyurun lisedesiniz ee, ve ailenizden ayrıldınız. Sizi aramaya başladılar. Beni, aradılar, beni bulmaya çalıştılar. Beni bir kere yakaladılar, patakladılar. Ben tekrar ayrıldım o evden. Çatı katlarına yerleştim. Asansörde ailelerine girdim saklandım falan. İşte bir, bir böyle okumaya devam ettim. Sonra kalbimi dondurdum çıktım. Sonrasında işte çalışarak 3 tane işe girdim. Bulaşıkçılık yaptım. Gazetelerde dizgi, sportacılık yaptım. Onu yaptım, bunu yaptım, kitap sattım. Sonra bir ev tuttum. Sonra oradan adım adım, adım adım biraz daha para biriktirerek bunu yaparak, bunu yaparak dışarıdan okumaya başladım. O bitiremediğim lise bitirdim. Sonra bir taraftan çalışıp, bir taraftan üniversiteye. Yani lise döneminde meslek lisesinde başarısız olup kimya meslek lisesinden hatta evet. e, satış yaptığınız için atılıp kız meslek lisesine gitmeniz e, üzerine oradan da bir şekilde kaydınızı dondurup ayrılıyorsunuz ama e, çalışınca dışarıda kendi ayaklarınız üstünde durmaya çalışınca kendi yaşamınızı kurmaya çalışırken bir yandan da tekrar dönüp önce liseyi bitiriyorsunuz sonra evet. üniversiteyi kazanıyorsunuz üniversiteyi evet. bitirdiniz mi? Evet bitirdim ve çünkü çok böyle e, hem aile partnerimden hem yakın arkadaşlarımdan aşağılanmalara maruz bırakıyordum. Okulu yani terk öyle, ettiğiniz için. Okulu terk ettiğim için işte şudur. Tabii. Peki sonrasında o. neler oldu? Üniversite bittikten sonra neler yaşadınız? Üniversiteden sonra biraz kısmen hastaneye çalışma hayatı oldu. E, fakat hayvanlar ilgili olun çok fazla derinlemesine olduğu için ben hastane çalışmalarımı durdurdum ve çok genç yaşta Angels farmı kurdum. Yani Türkiye'nin ilk e, egzotik yaban hayvanları, çiftlik hayvanları, e, koruma ve kurtarma sahasını kurdum. Yaban Anladım. hayvanları, egzotik yaban hayvanları, hayvanları, çiftlik, egzotik ha çiftlik, çiftlik hayvanları. hayvanları, koruma sahası. Evet. Koruma, e, barındırma, rentasyon alanını kurdum. Ankara'da kurdum. Anamadım bunu. 3 hayvan, 5 hayvan, 10, 100, 200, 300, 500 derken şu anda 3.011 nüfusumuz var. 24 yıl Ankara'da bu e, kuruluş yaşadı. 24 yıl sonra orası istinlak olduğu için sahamız İzmir Kemalpaşa-Bişne'de bir arazi aldık. Ve orada son 7 yılında orada devam ediyor. Ve 3.011 nüfusu olan 150 tür barındıran Türkiye'nin en büyük Dünyanın altıncı şu anda beşinci sıraya gelmişiz yeni bir yıllık dün dün'e kadar altıncı sırasında olan bugünden itibaren beşinci sırasında olan dünyada en büyük hayvanlarla alakalı kuruluşunu e, kurdum ve unutuyorum. Burayı birazcık açıp açıpınızı isteyeceğim ama bir evet. bir tekrar etmekte de fayda var. Siz çocuk yaşta aslında hayvanlara karşı o sevginiz ilginiz hep var. Ama hayat evet. sizi o dönemde evinizde dediğiniz gibi bir e, kavanozun içinde iki tane balık beslemek dışında ne yazık ki evinizde daha fazla hayvan besleyemiyorsunuz ama insanlarla yaşadığınız zaman zaman problemler sizi hayvanlara daha çok yöneltiyor ve onlarda <gülüyor> o sevgiyi buluyorsunuz, onlara sevginizi aktarıyorsunuz ve hayvanlar aslında hayvanlara karşı ilginiz hep hayatınızda var, hayvanlar da hayatınızda hep var. Ve günün birinde e, üniversiteyi de bitirip kendi işinizi yaparken bir anda o işi durdurup bir saha, koruma sahası, kurtarma sahası o hayvanlar için ve bu hayvanlar dediğimiz hayvanlar da yani sadece kedi köpek değil. Değil. Ee, evet. Mesela neler var bu sahada? Şu an İzmir'de olan, ah, Yıllarca ah, ah, ah. Ankara'da olan sahada ne tür evet. hayvanlar var? Mesela dinleyicilerimizin de gözünde canlanması ben için ben soruyorum. Ben Bu sahada deveden tutun, domuzlardan Yaban, hayvanlarından, işte yaban hayvanlarının e, engelli olanlarını barındırıyoruz. E, doğalarına dönecek olanları tekrar tedaviye yapıp milli parklara eşliğinde doğalarına geri kavuşturuyoruz. E, tilkilerden, şahillerden, fare gruplarından, kemirgenlerden, toz kuşlarından, kuğularından, köpeklerden, inek, dağatçilerinden, koyunlardan, aklınıza ne geliyorsa, kapağınlardan, e, sansarlardan, kedi, köpek aklınıza ne geliyorsa 150 ayrı tür var. 150 ayrı türe nasıl bakabiliyorsunuz? Yani şu anda düşününce tek bir tür olsa hastalığını bilmek, ilgisini ne yer ne içer, neyle beslenir bunu bilmek başka bir yani şey bir uzmanlık. Ama 150 farklı tür, 150 farklı türün derdini anlamak bile bambaşka bir şey. Dolayısıyla nasıl yetiyorsunuz buna? Yalnız ben... değilsiniz muhtemelen. Dolayısıyla merakla bekliyoruz. Buyurun. Şimdi şöyle bir şey var. Ben... Ee... Onları hayvan olarak hiçbir zaman görmedim. Onlar bizim hayatımızın parçası, bizim ailemizin yaşantımızın bireyleri ve ben hepsini bir birer birer araştırarak, yurt dışı okuyarak, uzmanlardan söyleşiler yaparak, hepsini araştırarak tamamı hakkında tecrübe ve fikir edindik. Ve hala devam ediyoruz. 17 personelimiz var. 17 personelimizin de tamamına bu bilgileri aktarıp e, onların doğru bir şekilde paylanlara bakmalarını yaşatmalarını sağlıyorum. E, Gönüllülere sesleniyorum. Bu yolda gönlü olan, aklı olan herkes ulaşsın da gelsin bizimle bir üçte, e, Bunları öğrensin, çabalasın, yaşasın kapımıza herkese açık. Gönüllü olmak isteyen herkes size gelebilir. Bu 150 evet. farklı türden, 3000'den fazla hayvanın, yaşam dostumuzun olduğu çiftlikte gönüllü olarak size destek olabilirler. Peki size nasıl ulaşabilirler? Ee, bize Instagram Angels Farm sayfamızdan ulaşabilirler. Angels ya da, Farm sayfasından. Angels Farm sayfamızdan veya Twitter'da Haybap Ferdinand hayvanlar ve Doğaya Ahbap Derneği olarak... Bu adresten de Bir dakika Twitter'daki isim şimdi daha da zor. Haybap yani Ahbap der Haybap. gibi Haybap, Ferdinand, Hayvanlara ve Doğaya, Hayvanlara. Hayvanları ve doğaya Ahbap Derneği. Hayvanlara ve Doğaya Ahbap Derneği muhakkak bulur dinleyicilerimiz. Araştıracaklardır da bakacaklardır da oradaki <gülüyor> <Aha>. yaşama <gülüyor> dair paylaşımlarınız da var sosyal evet, medyada. Biz şu şekilde de biliyorlar. Ferdinand'ın çiftliği, Haluk Levent'in çiftliği bu şekilde de anılıyoruz biz. Evet, ee, bunun, o da ilginç bir hikaye. Evet, yol arkadaşımız e, Haluk Levent sağ olsun. E, onun sayesinde epeyce duyan oğlu bizi Ferdihan'ın çifti ya da Haluk Levent'in çiftiyle ilsebiliyorlar. E, bize her şekilde gibi ulaşabilirler. Peki, e, Sibel Hanım'ın yaşam öyküsüne dönersek... Siz yaşam öykünüzde hayvanlarla bambaşka bir yaşam kurdunuz. Bugün evet. e, her gününüz onlarla beraber geçiyor. E, evet. Nedir bundan sonrası için planınız? Sibel Hanım'ın yaşam öyküsü nereye doğru evrilecek? Şimdi benim bir de kızım var. Ee, 7 yaşında Elif'ece. Ece. Güzel, ee... Mutlu yıllar diliyoruz. Uzun ömürler diliyoruz kendisine de. Sağ olun. 1 yaşındayken babasıyla yıllarımızı ayırdık. Evet. Bir şey birlikte yaşıyoruz kızımla önce onun geleceğini ve bu kurduğumuz Engis Farm'ın geleceğini böyle Engis Farm'ı sonsuza kadar yaşatmak bizler sonsuza kadar gidemediğimiz için gidebildiğimiz yere kadar kızımın geleceğini koruyabilmek koruyabilmek ama Engis Farm'ı sonsuza kadar yaşayabilmek için planlar ve çalışmalar sürdürüyorum ee, işte önce dernekleşlik ileride vakıflaştırma planım var İnşallah. Angel's Farm'ın içerisinde aynı zamanda bir arama kurtarma timimiz var. Hark arama kurtarma. Sonra öyle sonsuza kadar taşımak ve insanların e, Angel's Farm'ı örnek alarak bu modelleri çoğaltılmalarına e, teşvik etmek. Bu şekilde e, devam edeceğiz. Ne, var? ne güzel. Ne kadar muhteşem bir hayal, e, muhteşem bir plan. Hayal değil artık plan çünkü çoğu zor tarafı hayata geçmiş zaten anlattıklarınızdan çıkardığımız. Biz sizinle e, bir arkadaşım tavsiye etti. Sibelin'le muhakkak tanışmalısın ve radyo programına konuk kalmalısın diye buradan da sevgili Burcu Şahbaz'a e, selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim sağ olsun. Selamlar, saygılar. E, dolayısıyla öyle tanıştık ama gördüğümde gerçekten ben de inanamadım. Hayvan türlerini e, yani bir videonuzu görmüştüm. Ee, bir yavru devenin peşinde koşturduğunuz video. Dolayısıyla <gülüyor> çok ilginç ve bugün yaptıklarınız da ilginç yapmak istedikleriniz de çok ilginç ve programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik sizi tanıdığımız için çok mutlu olduk. Son söz ne söylemek istersiniz Sibel Hanım dinleyicilerimize? Son söz şunu söylemek istiyorum lütfen en kolay şey sevgi. Herkes sevgisini saklamasın sevin Çocuğunu sevin, kuşu sevin, kediyi sevin, toprağı sevin, arabanızı sevin, kendinizi sevin, yolunuzu, çocuğunuzu sevin, yeter ki sevin. Her şeyi sevin. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki programımıza Zaten. konuk oldunuz. Çok mutlu olduk. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok <gülüyor> teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Sibel Çakırdı. Sibel Hanım, Angels Farm'ın kurucusu. Bir melek bence. Yani kendisi yaşam öyküsünü anlattığı çok da şanslı başlamayan bir çocuk. Çocukluğu zor geçen, gençlik yılları, çocukluk yılları zor geçen, daha lise çağlarında ailesinden ayrılan, kendi ayakları üstünde durmaya çalışan güçlü bir kadın hikayesi. Ve o hayatının her döneminde hep o çok sevdiği hayvanlara şimdi yepyeni bir yaşam için bir koruma sahası kurmuş durumda. Hayatta kendisi gibi belki de şanssız olan, hayata o şanssız tarafından yakalanan hayvanlara ikinci bir şans olmak için, onların yaşamlarını sürdürmelerine imkan sağlamak için kendisini de anlattığı gibi engelli yaban hayvanlara ya da zor durumda kalmış hayvanlara kucak açmış kocaman bir yürek. İyi ki var Sibel Hanım gibi hikayeler. Biz de Kentin Gizli Ökülü programını tam da bu yüzden yapıyoruz. Böylesine güzel hikayeleri sizlerle buluşturmak için yapıyoruz. Eğer destek olmak isterseniz, Sibel Hanım'ın bu yolculuğunda kendisine yol arkadaşlığı yapmak isterseniz, gönüllü ya da destekçi olmak isterseniz de Angels Farm sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Ve geldik programımızın sonuna. 2 hafta sonra Salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler yine burada olacağız efendim. Sizleri de bekliyoruz. Ben Kenan Doğan, programı istihdamımız Tuğçe Günalan ve Teknik masadaki Açık Radyo çalışan değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.